Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillah elhamdülillah. Elhamdülillahi nehmaduhu ve nestaînu ve nestaûfiru. Ve naûzü billâhi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât a'mâlinâ. Men yehdihillâh fe lâ ve men yudlil fe lâ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 Küllü nefsin zai katı ve inna ma tuvafbna ujura küm yebel kıyama. Famanzoh zeha ve u'dhur el cennah. Fakat fas ve mel hayatı dünya illa metaul huruş. Sadekallahül azim ve kal Allahü Teala fi ayetin ukra ista uzbileh. Eyin ma tekionu u'drik küm ve fi burujum müşeyede. Okumuş olduğum Ali İmran suresi 185. ayette mal olarak her nefis her hayat sahibi ölümü tadacaktır. Kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tas tamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp da cennete konulursa o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Bu dünya hayatı aldatma metağından başka bir şey değildir buyrulur Ali İmran 185. ayette. Diğer okuduğum Nisa Suresi 78. ayette ise Nerede olursanız olun ölüm size mutlaka ulaşır. İsterseniz burçlarda, sert ve sağlam kalelerde olsanız bile ölüm gelir deniyor. Evet, sık sık hatırlamamız gereken ama maalesef çokça unuttuğumuz bir vaka ölümün bize gele vermesi. Ne zaman, nereden, nasıl, hangi inanç, hangi davranış üzerinde olacağını bilmediğimiz büyük bir denklem. Az sonra ölü verir miyiz? Bırakın az sonrayı, şimdi ölü, ölebilir miyiz? Buna evet dediğimiz halde sanki aylarca, yıllarca yaşamamız garanti gibi hep hazırlıklarımız dünya açısından buraya yönelik ve unuttuğumuz, ihmal ettiğimiz öteki dünya. Hani Cenab-ı Hak Münafıkun Suresinin 10 ve 11. ayetinde mal olarak şöyle buyuruyordu. Herhangi birinize ölüm gelip de Rabbim beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de, geciktirsen de sadaka, zekat verip iyilerden olsam demesinden önce Size verdiğimiz rızıktan infak edin. Allah yolunda harcayın. Allah eceli gelince hiçbir nefsi geri bırakmaz. Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Ayetini unutu veriyoruz. Hayırlarımızı hep erteliyoruz. Eee dünyevi olarak arzularımızı ise bir evvel e, gerçekleştirmek istiyoruz. Sanki ahirete inanmıyormuş gibi yaşayışımıza bakarsanız sadece dünyalık bir ümidi beklentisi olanlar gibi hayat sürüyoruz. Peygamberimize Ensardan biri sormuştu. Ya Resulallah, insanların en akıllıları kimlerdir? Tabi peygamberimizin IQ'sunun şu kadar olanı diye cevap vermesi beklenmez. O potansiyel olarak beyindeki akıldır. Esas olan işlevsel akıldır. Yani akıllıca davranmak. Peygamberimiz bu soruya şöyle cevap vermişti. Ölümü en çok hatırlayandır en akıllılarınız. Ve ölümden sonra en iyi hazırlığı yapandır. İşte bunlar en akıllı kimselerdir buyurdu. Dolayısıyla hangimiz ne kadar akıllı, ahireti öne çıkartmamızdan anlaşılacak bir durumdur bu. Evet, ölüm deyince hep başkasının ölümü aklımıza gelir. Onu da gerçi çokça üzerinde durmayız. Babamız ölmüştür, 2-3 gün üzüntü duymuşuzdur, sonra alışıp gitmişizdir veya yakınlarımızdan birisi. Yani ölüme hazırızdır da kendi ölümümüze değil başkalarının ölümlerini anlayışla karşılamaya hazırızdır. Filmlerde ve benzeri etkinliklerde ölümü çok kötü gösterirler. Çocuklar ölümden çok korkarlar. Yer yer hortlaklarla vampirlerle efendim dirilişin çok kötü olduğu imajını beyinlere sunarlar zombiler vesaireler batı dünyası da aslında inanmaz bunların varlığına ama yani yeniden dirilmek kötüdür. Ölüm de kötüdür. Korku filmleri hep bunun üzerine yansır. Ve insanlar ölümsüzlüğü ararlar. Onu ortaya çıkartmak için. Ama ölümsüzlüğün Allah'ı razı etmek ve Müslümanca bir ölmekten geçtiğini Tabii ki vurgulamazlar. E, bildiğimiz gibi ortalama günde 300 bin kişi ölüyor. Bir şehir e, nüfusu kadar insan bir günde hayatını değiştiriyor. Her saniye yaklaşık 4 kişi e, bu dünyadan göçüyor. Dolayısıyla e, dakikada 240 kişi. E, bizler e, ne zaman bunların içine bu istatistiklere gireceğiz o bizim için sürpriz. Ee, Zeynep Kamil'i bilirsiniz. Onun karşısında da Karacaahmet'i. Arasında 500 metre kadar bir mesafe vardır. Zeynep Kamil doğumu Karacaahmet'te ölümü simgeler. İşte hayat. Ee, doğumla ölüm arasında 500 metre kadar mesafenin olduğu bir yer. Bir yerde doğacak, öteki tarafta öleceksiniz. Bir arkadaş vardı, çoğunuz hatırlar. Ee, anlatırdı bir delikanlı arkadaşlarının davet ettiği olumsuz yerlere gitmezmiş. Gel kahveye gidelim, yok Ahmet müsaade etmiyor. Gel şuraya gidelim, yok Ahmet izin vermiyor. Ya sormuşlar kim bu Ahmet? İzin vermeyen Karaca Ahmet demiş. Yani Karaca Ahmet kime ne kadar izin veriyor? Ölümü düşünürsek bunu çok daha net anlaşır, anlarız. Yani eğer tattığımız lezzetler, keyifler, eğlenceler, günahlar eğer ahiret olmasaydı cennet cehennem diye bir şey olmasaydı belki önemli olurdu. Dünyada rahatımıza bakmak, eğlenmek, keyif çatmak eğer ölüm ve ölüm ötesi güzellikler ve azap olmasaydı bir değeri olurdu. Ama ölüm var dostlar. Her yaptığımızın hesabını vereceğimiz zerre kadar bir amel hayır veya şer onun karşılığını göreceğimiz bir ölüm var. Her yaptığımızın e, gözlendiği e, sağ veya sol omzumuzdaki melekler tarafından filme alındığı, kayda geçirildiği bir hayatımız var ve hepsinden yarın ahirette hesabını e, vermek zorunda olduğumuz bir yaşantımız var. O yüzden Dünkü tattığımız lezzetlerin, güzel gıdaların, eğlencelerin bugün pek bir faydası yok. Yarınsa hiç faydası olmayacak. Eğer varsa onun günahları bizim ızdırap kaynağımız olacaktır. Öyleyse, öyleyse nasıl yaşamalıyız? Ahiretten dönen bir insanın durumu gibi yani ölmüşle dirilmiş olsak, cenneti cehennemi gözlerimizle görmüş olsak dünyaya nasıl bakarız? Dünyaya ne kadar önem veririz? İman eden bir kimse yakin olarak ahirete, cennete, cehenneme iman eden bir kimse hiç şüphe duymadığı yarınki ahirete dünyada nasıl hazırlanır? Dünyaya nasıl meyleder? Akıllı insan bu konuda nasıl davranır? ona yönelik tefekkürlerimizin sık sık bizi etkilemesi lazım. Bazı insanlar toprak evlerine çukur kazıyorlardı, kabir görüntüsü veriyorlar. Arada ölümü hatırlamak için kabir çukuru gibi o çukura giriyorlar. Üstlerini örttürüyorlar. Karanlıkta soğuk bir toprağın içerisinde durabileceği kadar 10 dakika, yarım saat duruyorlar ve ölümle böyle yüz yüze e, e, olmaya kalkıyorlardı. Bizim insanımızsa mezarlığa bile gitmiyor şu elektriklerin, ışıkların olduğu gece vaktinde. E, oradan bile korkuyor e, ama e, hazırlık yapması söz konusu olmuyor. E, yani e, e, öldüğümüzü varsayalım, bizim çokça önem verdiğimiz hayatımızdaki o hesaplar planlar, programlar ne kadar faydalı olacaktır ne kadar önemlidir ee, ve e, orada esas önemli olan şeyler e, ne olarak karşımıza çıkacak e, maalesef e, günümüzde bir sürü teknolo teknolojik aygıtlar, bir nevi büyükler için oyuncaklar tabi küçükler için de aynı zamanda çoğunlukla ölümü unutturuyor bize. Televizyonlar, bilgisayarlar, telefonlar ve benzeri unsurlar. Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir der. Tabi iman etmeyenler için bu böyledir. Yoksa iman edenler için dünya hayatı ahiretin bir tarlasıdır. imtihan salonudur dünyayı güzelleştirmeden ahiret güzelleştirilmez. Ama e, bu anlayıştan uzak olanlara bir oyun ve eğlence. İnnemel hayatü dünya ve velah. Evet. E, küçük çocuklar yapboz evlerle oynarlar. Büyükler de e, depremle bozulacak evlerle oynarlar. Tuğladan evlerle. Diğerleri plastik evle. E, küçük çocuklar ee, saçtan, plastikten arabalarla e, oyun oyla oynarlar büyükler de. İşte biraz daha büyük arabalarla. Ee, onlar küçük bebeklerle oynarlar büyükler de. Eh, büyük bebeklerle. Ee, değişen bir şey yok aslında. Hayat bir oyun ve eğlence. Ama hepsi fani. Çocuğun oyuncağı ne kadar önemli? Bize göre hiç de önemli değil. Ama çocuk ona kendisini veriyor. Oyununu bozduğumuz için ne kadar rahatsız oluyor. Bizim de aslında durumumuz e, ahiret bilinciyle bakanlar açısından çocuktan hiç farkı yok. Bunlarla vakit mi geçirilir, bunlarla eğlenilir, oynanılır mı? E, hiç mi aklınız yok denilecek? Konumdayız çoğumuz. Aynen çocukların durumu gibi. Evet. Öyleyse fani olanlarla değil, baki olanlarla daha fazla ne yapmalıyız? Hayatımızı değerlendirmeliyiz. Ölüm rabıtası denilen bir rabıta var. Yani bunu tasavvufçuların farklı alana kaydırması, rabıta adıyla dinde olmayan yanlış şeylerin uygulanması yerine biz... Yatağa yattığımızda veya zaman zaman namazdan sonra gibi bazı e, durumlarda ölümü düşünen, kendimizi mezarda, ahirette, cennette veya, veya cehennemde tasvir edip e, onun değerlendirmesini yapan e, bir e, rabıta gibi düşünce sistemini o noktada yoğunlaştırmalı, tefekkürle e, e, olma ihtimali olan yarınki dünyayı I, düşünmeli ve ona göre davranmalıyız. I, ya cennet ya cehennem. İki seçeneğimiz var önümüzde. I, I, Allah Resulü bir hadisinde küllü ümmeti yedhulûnel cenneh illâ men eba". I, I, bütün ümmetim cennete gidecek ancak istemeyenler, kaçınanlar hariç I, I, buyurur. Sahabe sorar, Ya Resulallah senin ümmetinden olup da cennete gitmek istemeyen, cennetten kaçınanlar olur mu? Kim onlar? Ee, cevap verir, Men eta'ani dehal, dehalel cennet ve men asani fakat eba Kim bana itaat ederse e, o cennete gider, kim de e, isyan ederse o cennete gitmek istemiyordur o kaçınıyor demektir. Buyurur. Bilmiyorum hangi Müslüman aklını da kullanarak ben cennete gitmek istemiyorum der. Bunu diliyle demez ama davranışıyla diyenlerin çok az olmadığını zannediyoruz. İsyan eden, itaat etmeme etmeyen insanlar için. Allah bizi cennete davet eder. Vallahu yad'u ila daris selam ve yehdi men yeşa ila sıratim müstakim. Yunus suresi 25. Ee, bizi daru's yani cennete davet eder ve e, dost doğru bir yola kılavuzluk yapar Cenab-ı Hak. İnşallah dünya zevkleri bizi ne yapmasın? Ana vatanımız olan cennetten uzaklaştırmasın. Ee, i̇nşallah oraya doğru hazırlanalım. Burada hepimiz Hazıklarımızı hazırlamaya gelen birer gurbetçi gibiyiz. Cennetteki köşklerimizi buradan hazırlayacağız, buradan göndereceğiz inşallah. Ve hani bir yarışa katılmış olsak orada büyük bir ödül elde etmek istesek nasıl kendimizi veririz? Gençler üniversite sınavına ne kadar önem veriyor? Efendim bir ödül için ne yarışlara katılıyor insanlar dünya kupasına olimpiyat yarışlarına Allah bizi daha büyük bir yarışa çağırıyor. Hepimizin başarılı olacağı, olabileceği bir yarışa. Vesari o ilamul <Sessizlik> firetin min rabbikum ve cennetin ardhu hassemavat vel ard. Allah'ın mağfiretine ve genişliği yer ve gökler kadar olan cennete doğru Koşun, yarışın diyor. O yarışa bizi çağırıyor. Ali İmran suresi 133. ayette. Dolayısıyla e, hepimiz böyle bir yarışın e, müsabıklarıyız. Ve inşallah bu yarışı e, kazanmak için büyük çapta gayretler sarf edeceğiz. E, bir üniversiteden de çok daha fazla e, bizim cennet e, hak, şeyimizdir arzumuzdur. Bunu ortaya koymaya çalışacağız. Bakara Suresi 214. ayetin maliyle konuma son vereyim. Ne diyordu ayet? Çoğunuz bilirsiniz. Estağuzbillah. Em hasibtum entedhulul cenneh ve lemma ye'dhulil ve lemma ye'tikum meselüllezine khalav min kablikum ila ahiril ayah. Ee, siz Sizden öncekilerin başına gelen sıkıntılar, zorluklar sizin başınıza da gelmeden cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? Onların başlarına öyle sıkıntılar geldi ki, başlarında peygamber olduğu halde Allah'ın yardımı yok mu diyecek kadar zorluk çektiler. İşte sizin de başınıza böyle zorluklar, sınavlar, imtihanlar i, gelmeden... Cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz der Kur'an. Cennetin adayları zorluklarla, meşakkatlerle, ağır imtihanlarla denenecekler. Başardıkları takdirde cennetlik olacaklardır. Bunları hepimiz biliyoruz ama uygulamada ciddi zaaflarımız var, ihmalkarlığımız var, unutkanlığımız var. Allah'ı unutursak Allah da bize kendimizi unutturur. Dünyada yaşayış amacımızı unutturuz ve ot gibi yaşamaya başlarız. Rabbim hepimize dünyada misafir olduğumuzu, esas yerimizin ahiret saadeti, cenneti olduğunu unutmayan ve ona hazırlanan ölüm ötesi güzelliklere kendini adapte eden insanlardan, müminlerden eylesin inşallah. Sevgili kardeşler iki hafta kadar bir zaman kaldı kurban bayramına. Rabbim çoğumuzun keseceği ki hepimiz inşallah isteriz ama bir kısmımız belki imkana sahip olmayacaktır. Keseceği kurbanları şimdiden kabul eylesin. Daha önce de ifade edilmiş olabilir. Burada da Öğrencilerimize yönelik e, özellikle büyükbaş hayvan e, kurmanı konusunda e, programlarımız var. Kurmanı kesip e, talebelerimizle de paylaşmak isteyen kardeşlerimiz e, kalemlerin yöneticilerine müracaat edebilirler. İkinci olarak e, okulların açılmasıyla birlikte bir anaokulu açacağız inşallah e, burada. 4 ve 5 yaşındaki öğrencilerimizin veya tanıdıklarımızın Müslümanca bir anaokuluna sahip olmalarını istiyorsak yine kalemlere müracaat edebiliriz. Evet. Rabbim ibadetlerimizi şimdiden kabul eylesin inşallah. Ela inne el kelam ve eblağal nizam Kelamullahil melikil aziz Allah allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam ve iza el Kur'an feste mi o lah ve anstit olal leküm turhamun auzu bil lahim in shaitanir rajim bismillahi r İslam sadakallahul Azim